Böyle bir nöro olur mu? Aslında bu konuşmayı üçüncü kere e, yapıyorum. Bu biraz işte hazırlık eskizleri gibi e, düşünüyorum. E, ben de henüz çok ikna olmuş değilim. Böyle bir nöro olur mu? E, benim uydurmam değil. Vardım burada. Aslında bu nöro ilk eklerine e, hiç de sempatik biri değil. E, genellikle Amerikan indirgemeciliğinin tezahürleridir böyle şeyler. Ee, biliyorsunuz şimdi her şeyin başında nörolar, var. Nöro sanattan, nöro tarihten, um, nöro mimariden, nöro ekonomiden e, söz ediliyor. Um, en antipatik olduklarından biri de nöro Aa, bu fenomenoloji fena halde sempati duymamdan kaynaklanıp indim galerici konulaştı söyleyeyim size. Fenomenoloji eee işte birindeyizle bir felsefi disiplin. Bilimsel bir disiplin değil niye? Çünkü tarifi içinde var. Çünkü işte e, fenomenoloji e, birinci tekil şahıs perspektifiyle e, yaşantılamayı inceliyor. Oysa ki işte aydınlanmadan hemen birlikte biliyoruz ki bu birinci tekil çağız perspektifi bilimler için iyi bir şey değil. Hoşlanılan bir şey değil. Bir bilimsel makaleye dergiye makale yolladığınızda o birinci çağız perspektifini fazla bulaştırdıysanız yazdığınız şey reddedilecektir. Bu özellik ve bilim yan yana duran bir şey değil. Oysa ki, işte birazdan söz edeceğim, insanlar işlev görmek için özne olmak zorundalar. Dolayısıyla öznerliğin bir um, neurobilim tarafından da um, hitap edilmesi bir zorunluluk um, bu işte en sofistike teorik disiplinin psikanaliz olduğunu düşünürsek, nörobilimin geldiği noktada artık psikanalizle onu indirgemeyen bir bir arayüz bulması gerekiyor kendine. İndirgemekten kastım nöropsikanalizin yaptığı gibi bir takım fiyakalı görüntüleme aletleriyle beyinde it nerede, ego nerede diye aramak yerine. Ee, yani işte, bilimsel söylem zorunlu olarak üçüncü tekil şarjı ifade edilen verilerden oluşmalı. Oysa ki fenomenoloji doğrudan doğruyu birinci tekiz şarjı yaşantılamayla ilgileniyor. Ee, 1990'ların ortalarından itibaren ilk nörofenomenoloji adını kullanan kişi Varela. Arada da diyor ki birinci tekil şahıs özler yaşantıyla, nörobilimsel üçüncü tekil şahıs veriler arasındaki boşluk köprülenir. Bu köprüleyen disipline de nörofenomenoloji deriz. Bu zihin felsefesindeki zor problemi aslında köprülediğini, köprülemenin iddiası gibi düşünelim. Zor problem... <gülüyor> Aslında bakın Schrödinger 1944'te e, nasıl ifade ediyor, bu fenomenal yaşantılama niye var, Thomas Appianz niye zorunlu olarak e, kualyalar yaşantılamak e, durumunda olan bir birey. E, Schrödinger'in ifadesi, renk hissiyatı fizikçinin ışık dalgalarına ilişkin nesnel tanımıyla açıklanamaz. Eğer günün birinde bir fizyolog retinadaki süreçlere ve optik sinir demetlerinde ve beyinde onların yanaştığı süreçlere ilişkin daha tam bir bilgisi olursa açıklayacak mı ki hiç sanmıyorum diyor. Oysa ki bundan bir 40 yıl sonra mesela bir neurofelsefe gelişecek. Churchland, karikoca Churchlandlar gerçekten günün birinde beyni o kadar iyi anlayacağız ki psikoloji bir folk düşüncesi, bir halk düşüncesi olarak indirgenecek deyip bir eliminatif materializm denilen bir zihin felselesi akımına başlatacaklar. Ama işte onun karşısında da bunun hiçbir zaman indirgeye denemeyeceğini iddia edenler olacak. İlk kez zor problemden söz eden Avustralyalı çağımız. Bakın nasıl ifade ediyor? Bazı organizmaların yaşantılama özneleri olduğu yatsılamaz. Komünitif sistemlerimiz görsel ve eşitsel bilgi işlemeye koyulduğunda görsel ve eşitsel yaşantılamamız oluyor. Koyu mavinin niteliği, alçak doğunun hissiyatı. Yaşantılamanın fiziksel bir temelden belirdiğine dair yaygın bir uzlaşı olsa da neden ve nasıl böyle belirdiğine dair iyi bir açıklamamız yok. Fiziksel işlemleme neden zihnin iç yaşama yol açsın ki böyle olması neslen olarak mantıksız görünmekse de böyle olmalı. Doğru problem bu. Ee, zihin hiçbir zaman beyni indirgenerek kolay problemlerde olduğu gibi neden sonuç ilişkileri arasında açıklama e, yeterliliğinde olan bir problem Bakınız kolay problemler. Kognitif bilimler zaten kolay problemler e, çerçevesinde organize olmuş listimler. Özne ne? E, nörobilim eğer öznelliği açıklayacak, e, aşamaya yaklaşıyor diyeceksek özne ne? Etimolojik olarak bakalım. Aslında işte tam e, Sözlükte yazanla yavaş yavaş psikolojik implikasyonlarına doğru gidersek işte fail özne dolayısıyla yüklemin taşıyıcısı e eyleyen birey e agency karşılığı e bilen kişi diyebiliriz. Intentionality karşılığı, niyetlilik e diyebiliriz. Seferen ve egoda e e söz edebiliriz. Aslında sanki bu e zorunlu tanımıymış gibi özne ama bu gayet bir, bir, bir e, Bu tarifin bir tarihi var. O da Fransız ihtilali. Fransız ihtilali ne kadar özne aslında e, pasif olarak tarif edilen bir şey. E, to be subjective karşılayacak olursak tabi olun. E, ama bütün anglo sakson e, psikoloji okulları neredeyse bu post Fransız ihtilali e, biçimini e, otomatik olarak e, kabul ederler. <gülüyor> Bir de psikanalitik özne var. Oysa ki bu e, Anglo-Saxon Psikoloji okullarından farklı bir özne tarifi. Ee, özellikle bir psikanaliz okulunun, yani Lagancı psikanalizde özne aslında üzeri çizik özne. Ayrık özne, çizik özne şeklinde, belki Türkçe'de karşılığında bilir bu. Bu özne arzulayan özne. Ee, aslında bir tabi olma diyalektiği sonucunda e, arzulayan özle ortaya çıkıyor. Şöyle e, tarif edilebilir. İşte bir primat yavrusu, Homo sapiens birine bir sosyo-sembolik düzene tabi olduğunda yani ötekine e, bu tabilik diyalektiğini başarılı açtığı takdirde e, belirleyecek olan özle. E, dolayısıyla bu Anglo-Sakson ekollerindeki gibi fail, ego ya da muabi, lakancı psikanalizm e, aslında bilinç dışı olan özne, yani jö, cümlenin taşıyıcısı. Tabi olma diyaretliği de işte, e, e, tabii ki benim e, bu psikanalitik jargonu e, aktarmamı e, küstahlık olarak da görebilirsiniz, bir nörolov olarak, e, elbette ki e, epey bir e, basite indirgeyip e, e, özünü kaçırma e, riski de taşıyor bu. Ama çok, e, işte, çok kabaca bu tabi olma diyerekliğinin bir prelinguistik ihtiyaç e, haykıran e, insan bebeğinin bir dizi e, bu ta tabi olmakla işte talepten arzuya geçişi e, diye diye e, kısaltabiliriz. Bu talepten arzuya geçiş ise yine lakancı psikolojisi renaud yani, yani paternal metaforun doğru düzgün çalışmasıyla mümkün olacak e, bir şey. Arzu daima ötekinin arzusu e, olarak e, kurulacak. Zaten e, işte e, lakancı psikolojik e, tedavide ötekinin arzusundan e, kendi arzusuna sahip çıkan birey e, ortaya çıkardığı takdirde başarıyla e, bitmiş olacak. Dolayısıyla böyle bakacak olursak egonun kökeni de proto-lingüistik bir yerde bir imgesel düzende, ayna evresinde, aynada kendi imajının tersiyle özdeşleşen bireyle birlikte olacak. Ego daima aslında bir, bir, bir, bir yanlış tanımın ürünü olacak dolayısıyla bundan. Özne'nin kökeni, e, kökeni ise, Egon'un kökeni bu proto-lingüistlik ayna evresiyken, Özne'nin kökeni ise Ödüpus kompleksinin e, başarıyla aşılması. İşte insan toplulukları da Ödüpus'u başarıyla aşmış olan e, Özneler topluluğu. Ödüpus'u başarıyla geçememeyen e, başlıca bedeli de e, psikoz işte e, yine bunu... E, e, Anomalik geçmenin bedelleri de çeşitli dairesiyonlar yine bu bu, bu ekole göre görüldüğü üzere e, e, bir özlenin ontogenizi e, sosyo sembolik ötekiyle e, bir, bir etkileşimle mümkün olan bir şey en e, kabaca ne buraya bir e, şey diye edelim bakalım şimdi. İle girmeden yine bir, bir, bir bilinç dışı kavramını da e, iptenizden çalışalım. Bakın sıfat olarak kullanılabilir bilinç dışı isim olarak kullanılabiliyor. Sıfat olarak kullanıldığında aslında ne aramayın içinde? Kognitif e, bilinç dışı sıfat olarak bilinç dışı diyebiliriz. Yani bilinç farkındalığı ulaşamayan materyal. Örneğin bilinç dışı zihinsel süreçler. Oysa ki isim olarak geniş dışı, işte e, Freud'un büyük e, keşfi aslında Kopernik devrimlerinin neymi? Kopernik e, ilk kez insanı evrenin merkezinden e, desentralize etmiştir. Onun bu bir dizi e, Koperniken devrimin nihai şekli de Freud'un geniş e, teorize etmesidir diyelim. Dolayısıyla artık e, insan bireyi kendi bedeninde de e, merkezde duramazsa ne gelir bilinç dışı talep edildikten sonra. Ama farklı e, psikanaliz ekolleri farklı <gülüyor> şekillerde kullanabiliyorlar e, bilinç dışının. Melanie psikolojisinde bu bir biyolojik depo, şey gibi, defo gibi. Burada eee işte bir bunun için derinlikler psikolojisi o kaotik derinlikte e, uygarlıkla bağdaşmayan bir takım içgözüler durmakta. Oysa Kirlakancı psikonomizdeki e, bilinçlişi radikal olarak farklı bu tarifte. Biyolojizmle uzaktan yakından alakası olmayan bir e, dil gibi yapılanmış bir simgesel e, bilinçlişi. Ki bu dil gibi yapılanla kendini işte rüyalarda dil sürçmelerinde ve sentomlarda metafor ve metonimlerle e, ele verecek. <gülüyor> Peki e, bu girişten sonra acaba görebilir bir e, özne mümkün mü? Bir fenomenolojisi mümkün mü? 2013 yılı, 1996 yılı var terimi ilk kez kullanması. E, işte bir Arap asıllı ama üçü de e, İtalyan. E, okullara bakacak olursanız işte Nöral Biyomedikal ve Metabolik bilimler, ee, uygulamalı Kognitif Psikoloji ve Filozofluğu bu insanların makalelerinde nörofenomenoloji üzerine e, Kantçı bir perspektif kullanacaklar ve e, işte, e, işte e, fenomenoloji okullarının e, öncülerinden olan Husserl Felsefesini de çok iyi bildiklerini yazan e, bir makale. Özetle diyecekler ki işte Kant'ın transandantali yani e, a priori ya da numenal olanı e, biyolojik temeldedir. İşte buradan öyle science bu e, biyolojik temelli numenaleye doğru e, gidebilir. Yani, bu sel içinde bir, e, bir pre-reflektif yaşantılama, bir reflektif e, yaşantılama e, var. İşte bunu e, düşünce öncesini düşünsel olarak karşılamaya çalıştım. Çok güzel bir çeviri olmadı ama. O ee, öyle düşünelim. Ee, şimdi sanki Narasarisi'nin geldiği yer fenomenolojinin bu temel e, kavramlarına e, hitap edebilecek bir, e, bir e, beyin mimarisi de e, ifade edecek durumda. Yani, kognitif bilimlerin kuruluşu tamamen e, dijital bilgisayarın da e, gelişimiyle. Birlikte bu kognitif devrim, kognitif devrim denilen şey aslında e, bilgisayardaki dijital, bilgisayardaki bilgi işleme modelinin alınıp e, e, zihne adapte edilmesinin e, ürünüdür. Dolayısıyla e, zihin sanki e, komputasyonel stratejisi aynı dijital bilgisayarda olduğu gibi e, çalışan bir takım modüllerden oluşur. Nörm yani fenomenoloji ile birlikte aslında farklı bir, e, zihinsel yapı bu... bu bu bilgisayarcılıktan farklı bir zihinsel yapıyı da e, tasarlamak mümkün oluyor gibi. Yine yazarlar bu <gülüyor> a, a, a, bedenleşmiş zihin, embodied consciousness'ı nasıl çevireyim ona da, ona da e, e, güçlük e, çekiyorum. Ve de, ve de bir bir, e, bir ne diyelim doğurucu bir de enaktif cognition'dan e, söz edecekler. Ee, Özetle söyledikleri aslında bu, bu, bu en aktif, embedded, e, embodied bir şey daha dörtte olan e, zihin e, kendi yaşantılamasının kendi doğurur gibi bir şey bu. Yani eyleyip çevresini değiştirirken aynı zamanda e, bu yaşantılamayı kendinde e, yaratır. Um, bu e, dolayısıyla erken fenomenolojinin e, işte e, e, <gülüyor> bu organlar aracılığıyla dış dünyayı pasif olarak algılayan e, öznesinden e, kendi tarihini kendi yapan e, özneye doğru e, değişen bir şey bu. Dolayısıyla işte e, e, Hegelci diyalektiği, e, nöroplastistiği e, e, bir araya getirecek e, kökleri de şimdi örüldürüyor. E, ve de e, öznerliğe erken tarihlerden e, bakış ile girelim bakalım e, hani, e, Dover Science'ın bulunduğu yeri e, size beğendirebileceğim mi? Buradan ileriye adım atmak açısından. 1980'lerin sonu e, e, Damasio sırasında sırada e, şu tuhaf gibi sadaklayan e, teoriyle uğraşıyor. Time-locked, multivisional retroactivation. Zamana kilitli, çok bölgede retroactivasyon. E, neyin nesi bu? E, bununla uğraşırken aslında işte, e, Damasio bir klinik nörolog e, aslında derdi e, böyle bir e, epistemolojik kopuş yapmak değil. Klinik nöroloji için daha mütevazi bir projesi var. Klinik nöroloji içindeki temel paradigmayı <gülüyor> değiştirmek. Klinik nörolojinin temel paradigması da o sırada lokalizasyonculuk. Yani e, hani benim asistanlığımda da çoğun derece sıkı bir lokalizasyoncu gelenekten e, geldik. Düşünürdük ki beynin e, farklı bölgeleri, farklı zihinsel işlevlerin deposudur. Broca alanı dediğimizde burasının bir gramer deposu, işte verike alanı dediğimizde buranın bir semantik depo olduğunu zanneder. Dik limbik sistemde de e, anıların depolarının bulunduğunu e, zanneder. E, Tabi bir dizi öncülü var damasyonun buraya varmasının. E, bakın damasyon ne diyecek hemen e, o sıradaki temel kavramlarını bir parçacık kayıtlarından söz edecek, bunu fragment records karşılığı e, kullanılıyor. Eee da belirli bir coğrafya, beyin coğrafyası denatı gelecek. Primary sensor motor korteksler. Burada e, burada parçacık kayıtları haritalanıyor. Gerçek parçacık değil, atom altı parçacık. Yok. E, bir, bir bir bütüncül e, dış uyarının elementel parçaları. Modalite spesifik parçaları, yani onun görsel özelliklerinin ayrı ayrı parçaları, eşitsel özelliklerinin parçaları. Yani mesela rengini söylemek için e, o dalga boyu analiziyle uğraşan nöral modüller, onun hareketli olup olmadığını söylemek için hareketiyle, a, derinliğini söylemek için e, uğraşan modüller. Bunlar hep elementer, e, parçacıklar, görsel modüller içinde. Ses tonu, e, fomestelik özellikleri, dokununca ne e, veriyor bize? Bütün bunların tabii ki bu parçacıkların bu durumda madem parçalıyor beyim dış dünyadaki nesnel bütünlükleri o parçacıkların birleştirilmesi de lazım birleşmenin. Bu birleşim bölgeleri Zone denilen yerlerde bu birleşim oluyor. Birleşim bölgeleri iki türlü bir lokal bir non lokal diyor. Lokal olanı da iki ayıyor. Jenerik bağlama ve spesifik bağlama. Ee, nasıl örnekleyin bunu? İşte ee, hemen önümde oturan ciddi görünüşlü erkek yüzü. Dediğimde jenerik bağladım gördüğümü. Bu bilginin yüzü dediğimde spesifik bağladım. Yani ee, Devam edelim kavrama yine, eğer bu yaşantı parçasını ileride e, tekrardan hatırlamam gerekecekse, e, yalnız bu yaşantı parçasından bilgini hatırlamam eksik bir hatırlama olur. E, o zaman bilginle birlikte burada e, oturan yüzleri de mümkün olduğunca sağ, sadık bir biçimde tekrar üretmeliyim. O zaman bir bağlamsal bir hatırlama e, yapacağım. O zaman e, işte olay bağlama dediği şey bu damasyon. Bakın şimdi şöyle düşünelim, görsel parçacık kayıtları bunlar, bunlar da işitsel parçacık kayıtları olsun. Yani fenomenleri meydana getiren altın temel. <gülüyor> Burada birer sadece yok henüz hocam. E, Fenomenal aldı öznel bir koal yağı bu koal üretmiyor. Şimdi sadece e, şey diye bakın. Yani lokalizasyoncuların önceki aktiviteler e, yerine aslında e, beyin bilgiyi nasıl temsil ediyor anlatmaya çalışıyorlar aslında. Bakın ilk bağlamayı yaptım. Bu bağlama da işte e, dedim ki e, bu erkek yüzü. Bilgin konuştuğu zaman ağzından çıkan lakırdının da bir erkek sesi olduğunu söyledim. Dördüncü sinapsa bakın, spesifik bağlayabildim ve evet bu benim tanıdığım bilginin yüzü, bu benim tanıdığım bilginin sesi ee, diyebiliyorum artık. Peki bu hala dört sinapsda e, modaliteler <gülüyor> arasında bir ilişki yok. Modalite spesifik bilgi işleme tamamen high fidelity bir bilgi işleme şeklinde sürüyor. Ancak beşinci sinapsa e, bu... Parçalı bilgiyi birleştirdim. Ancak bu noktada, bu 500 milisaniye geçti buraya kadar. Ancak bu noktada bilinçli farkındalığın başladı şimdi ve işte hepinizin arasından e, bilgini seçtim. E, şimdi bunu bir yaşantı parçası haline getirebiliyorum için e, bağlamını da bağlayabilmeyi, yani bilgiyle birlikte salonda oturan sizleri de. Bunu 6. sinastan e, yapabiliyorum ancak. Burası ne? Bakın ne oldu şimdi? Altıncı sinapsa kadar bir vektörel konfigürasyon oluştu. Ee, Hippocampus'a gelen şey, e, bütün bu yaşantı parçasının e, nihai iman edilmiş hali. Hayır, hiç de öyle değil. Hipokampusta bu vektörün bir adres kodu var sadece. Dolayısıyla ben bu yaşantıyı e, iki gün sonra yeniden hatırlayacaksan. Yeniden hatırlamamın derraklığı, söz konusu orijinal vektörel konfigürasyonu mümkün olduğunca sadık bir şekilde yeni növretmeme bağlı. İşte burada teorinin o tuhaf görülen ismin anlamı. Bu bu bir retroaktivasyon olmalı. Hipokampustaki adres kodundan geriye doğru gelen çok bölgeli olmalı, multivijinal, ister istemez işte, vizyal korteks nerede, ışıksel korteks nerede, nerede, beynin çok farklı yerlerinde bunlar. Ve tabii ki eş zamanlı olmalı. Time-locked olması e, esprisi de bu. Takdir edersiniz ki e, sonradan bu anaların bilinçli farkındalığa çıkması hiçbir zaman bu karmaşık rektoral konfigürasyonu mükemmel bir şekilde yeniden üretimli değil. Dolayısıyla da e, Anılarımız daima hatalı. Buraya, bu aynı yaşantı parçasına maruz e, kaldık şimdi. Ama e, motivasyonel modülasyonumuz tek tek birbirimizden o kadar farklı ki işte bu vektörel konfigürasyon hepimiz için, orijinal e, feed forward'ı hepimiz için birbirinin aynı olsa da yeniden hatırlanması birbirinden çok da farklı olacak. İşte biraz şimdi e, Husserl'in e, pre-flakif ve reflektif e, Experience dediği şeyi Damasio istemeden 1989'da e, hitap etmiş Bakın'a ikna edebildim sizi, umarım. Ha, dolayısıyla e, dolayısıyla ne yapıyor? istediği e, paradigma değişikliğini yapmış oluyor. E, beyinde bilgi birtakım ona dedike, o bölge, o işlere dedike takım merkezlerde değil, aslında dağıtılmış olarak e, temsil ediliyor. Eskiden merkez zannettiğimiz şeyler, mamul maddeyi içinde sakladığını zannettiğimiz şeyler aslında e, bu transmodal adres e, kodlarını içeriyorlar. Aslında bunlar merkez değil, üst merkezler, epistenterlar. Şimdi yeni e, yeni yeni hub dendiğini de e, görüyoruz bunu. Hub'ı da e, çeşitli çevirmekte zorluk çekiyorum. Üst merkez. Üst merkez de eski merkezcilikle e, bulaşık sıraşık bir şey oluyor. Çok sevmediğim bir terim ama daha iyi kelimeler yok. E, şimdi. E, tekrardan. Klasik merkez mamur madde içinde taşıyor. Üst merkez ise bir e, rektörel konfigürasyon kodu taşıyor. Adres kodu taşıyor içinde. Mesela, e, her 11 yılda bir falan ana ağızda böyle bir işte bizlerin de ufkunu açan bir bir bir meta teori yazar. Bu sonuncusu 2008. Dolayısıyla 2019'u bekliyorum heyecanla. Bir yenisini yazsın diye muhtemelen o zaman belki de bir nöroontolojiden söz edecek artık. Transandant diyor. Yani bir Kantçılığa bir gönderme yapıyor. Evet. Ve o zamana kadar, bu tarihe kadar tamamen e, maymun beyninin ile oradaki anatomik konnektivitesine analojiyle e, geniş boyutlu nörokognitif şebekelerinin mimarisini kuran ve esas olarak da e, pre-reflective experience'e karşılık gelen e, ileri besleme yollarından oluşturduğu e, şebekelerine artık sensory, e, sensory petal, e, geri besleneden de söz edeceğim. Ee, şimdi kafanızı çok karıştırıyorum gibi ama sizi ikna etmeye çalışacağım ki yine bu geri besleme işte öznelliğin nörolojisi ee, e, e, ve bir aşkın kodlaması e, söz edeceğim. Aa, nedir sensory fügarden kasıt? E, primer kortekslerden e, heteromodal alanlara doğru sinaps sinaps akan e, e, algılama diyor ki işte yaşantılamanın fiziksel özelliklerinin yani sansasyonun a priori bir takım sayılarınlar çerçevesinde kognisyona taşınması. A priori yine Kant'ı e, çalıştırıyor. Nedir? Ee, e. Ya işte kabaca kampta e, a priori olan e, nomenandir, kendinde şeydir kendinde şey ye e, ulaşmak imkanı yoktur e, insanın o ancak fenomenal olanı kendine verileni kendi için kendi e, olan e, e, yaşantılar um, Örneğin e, onsateki bu e, çok özel bir görsel nöronu düşünelim. Parvosörüler nöronlar. Kedilerde yok bu nöronlar. Nasıl apriyörü sınırlanımlar? Bir örnek olsun. Parvo nöronlar olmadığı zaman görsel sahnenin rengini algılamanın, görsel sahneyi renkli yaşantılamanın imkanı yok. Çünkü dalga boyu analizi ancak parvo nöronlarla mümkün. Parvo nöronlar memeli evriminin ancak belli bir noktasında ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla kedilerin, insanların, primatların görsel yaşantılamaları birbirinden radikal olarak farklı bu apriori sınırların nedeniyle. Biliyorsunuz ki Superman kripton gezegeninden bir sentiyen bir birey. Biz Terra gezegenindeki sentiyen bireyleriz. E, e, hatırlayın, primer vizyar korteksinde X ışınlarını da analiz eden bir nöron olmalı ki solit nesnelerin ardını da e, görebiliyordu. Apriyör sınırlarından kasıt e, işte böyle bir şey oldu. Sensori Katar için diyor ki, çevresel uyaranların geçmiş deneyimlerin antrik değerlendirmeleri ışığında doğalardan çıkarılması. E geçmiş deneyimler deyince ister istemez bunlar burada öznerlik işin içine girmeye başlayacak. Geçmiş deneyimler birbiriyle aynı olamayacağı da. Aşkın kodlamadan da başlıca prefrontal korteks aracılıklı diyor. Yukarıdan aşağı kontrolle yaşantılama temelli temsillerin içsel önceliklerle bilinçli yeniden yorum, yorumlanması. İşte artık Özlem e, Bayes öznel yanlık e, katılmış olduğu ideni e, diyor ki bu e, belirli matematik kullanır hep Bayes matematiği kullanarak aslında algılamayı önceden daima e, daima e, öngörür e, bütün türler gibi aslında kriyatlar e, da e, yenilikten ürken. Hep rutini bekleyen, daha önce yaşantıladığını bekleyen şeyler. İşte e, önceki yaşantılama yeni yaşantılamayı da bu böyle bir şekilde yanlılaştıran bir şey. Ne zamandır ki aslında bir yenilik sunulacak bir sonraki moda e, bir hata mesajı verilecek bir öncesine. işte sensörü petrol, kontrol böyle bir şey. Bunun daha önce karşılaşılmamış yeni bir şey e, olur. Tamam. Ben, bu aslında e, hani bütün omurgalı beyinlerinde hemen hemen böyle. Kriyotla <gülüyor> birlikte yeni olan şey, daha önce görülmedik derecede genişleyen prefrontal korteks ve dolayısıyla e, bağlamdan bağımsızlaşarak bütün bir e, bütün bir geçmiş deneyime ilişkin yanlılığı ile e, e, kontrol eden sistem. Buna e, Transan'dan e, kodlama diyor ki bu bir matematik kullanmıyor. E, i̇şte hani, gerçekten e, benim için en mükemmel makalelerden biridir. Burada özetlemeye e, çalıştım. E, çok özetle sensory fugal akım diyor. E, fiziksel uyaranın modalite spesifik parçacık kayıtlarından jenerik ve spesifik kodlanması, kavramsal ve deneyimsel olarak tanımlanması ee, sağlanır. Sensörü petal akımı ise yani e, geri resleme akımı ise dürsel uyaranların tanımlanmasına rehberlik etmek üzere deneyimsel olarak oluşmuş bir öngörüsel e, kodlama e, yapar. Daima önceden e, tahmin etmeye gayret eder Yani e, yaşantılamayı. Prefrontal korteksin yukarıdan aşağı etkileriyle, bunaki aşkın kodlama diyor, e, yüzey görünümü aşılır, hazır cevap eğilimleri baskılanır, yaratıcı yorumlar ve bağlama ilişkin cevapları e, olanak e, prefrontal korteksten yoksun olan beyinler e, genetik olarak belirlenmiş refleksif cevaplarını daima aynı e, uyara e, verecekler. Prefrontal korteks lüksü olan e, beyinler ise uyaranın çıkış koşullarıyla e, değerlendirme şansına sahip olacaklar ve e, eylemleri bu e, esnekliğe sahip olacak. Yani. Ee, genetik olarak belirlenmemiş olacak. Yine bir Fransız filozofunun dediği gibi, e, homo sapiens genetik olarak belirlenmek üzere belirlenmiş e, e, türdür. Yine işte e, Kant'ı Kant doğrudan e, söz etmeden, böyle bir kantiyen e, çantı çağrıştıran e, de, e, cümleler de kullanıyor mesela burada. Diyor ki, zamansal mekansal bağlamın talep ettiği anlık amaçlar. İşte bu Kant'ın hipotetik imperatifine benzetilebilir. Bağlamsal sınırların ötesinde ömür boyuna yayılabilecek idealler. Yine Kant'ın kategorik imperatifine benzetilebilir. Ee, bakın 2000'li yıllarda ne oldu? Ee, 2000'li yıllara kadar işte neuroscience öznelliğe, ee, ...bu kadar gelebilmiş idi. Ee, e, bir takım... E, ...felsefi terimleri... ...ya açık ya da imalar yoluyla... ...kullanır hale gelmişti. Ee, şimdi iyi de niye artık... ...özlemliği görüntüleyebiliyoruz... ...diyebileceğimiz bir aşamaya geldi. Tamamen tesadüfi bir bulgu. Ee, Marcus Reichel... E, ...işti... E, e, fonksiyonel görüntülemenin e, babasıdır. Önce petle çalışırdı. Daha sonra fonksiyonel MR'dan sonra MR e, çalışmaya başladı. Nedir fonksiyonel e, görüntüleme? Bir nevi frenolojiyi yeniden e, canlandırmak gibi e, bir şeydir aslında. Ne yaparsınız? Sizi e, tarayıcının içine koyarlar. Bu PET olsun, e, MR olsun. Ve bir, ve bir ödev verirler. Bir zihinsel ödev verirler. O zihinsel ödeve karşı aktive olan beyin bölgesi, bu PET'te metabolizmanın artması, işte fonksiyonel emarında bol sinyalinin e, güçlenmesi, o işlerden sorumlu beyin bölgesi olarak adlandırılır. Bu bakımdan işte e, hani am, öyle yerlere vardırmışlardır ki e, çalışmacılar, örneğin e, e, ilahi aşk merkeziyle beyinde, e, işte e, e, e, partner aşkı bölgesini e, görüntülemişlerdi, İşte bunun için diyorum. Frenolojinin e, yeniden canlandırılması gibi. Ama e, yöntemsel olarak, metodolojik olarak zorunlu olan bir şey adı istirahat olan dönemlere ayırmaktır bu e, ödeve karşı aktiviteleri e, görüntülemenin. İstirat neyin nesi? İstirahatte işte hiçbir şey yapmaması söyleniyor. Evet şey, Michael Reichel, e, öyle bir şey yapıyor ki, ya diyor bu istirahatte, şu, bir, bir, bir şimdiye kadar yapılmış olan, PET olsun, fonksiyonel namar olsun, bir, bir meta analiz yapıyor. Bakıyor ki istirahat denen yerde, hiç böyle beyin istirahat ettiği falan yok. Parıl parıl parıl örüyor. Ödeme başladığı zaman para parıl, parıl başlar, parlayan bölge susuyor tam tersine. Sonra 2007, 2006 yılında e, Science'da e, işte Brain's Dark Energy diye yayınlayacak bunu beynin karanlık enerjisi ve işte gösterilecek ki aslında bu istirahat sanılan yerde e, beynin enerji tüketimi yüzde seksenlere kadar ulaşıyor. Ne zamandır ki o fonksiyonel MR vazifesi o kognitif ödev verilecek o e, onun üzerine olsa olsa yüzde dört yüzde beşlik yüz. E, Akışsalın, istirahat falan ettiği yok beyinim yani ne olabilir ki dersiniz bu işler. Açıkça dinliyor ki hiçbir şey yapmayacaksınız şimdi. Birazdan sana zor bir ödev vereceğim onun için dinlen gibi bir emir. Aa, işte o makalede aslında cümle içinde kaçan bir laf. ...default çalışıyor olması. Daha sonra buna bir, e, buna bir şebeke, bir ağ adı verecek. Default Mode Network e, olacak bu. İşte ben bunu olağan durum şebekesi e, gibi e, karşılamayı tercih edeyim. Bakalım bir şey söyleyeyim mi? Uykuda da yapılmış şeyler var mı? Hı hı. Yani uykuda da ee, aktif... Sedasyonla var. azaldığını, uyku evrelerinde mesela rende gayet aktif olduğunu anesteziyle kayboldu biliyoruz. Ee, peki, e, işte Kaliforniya grubunun genç elemanı Sealy ee, diyecek ki ya bunun istirahat falan olduğu yok, o zaman istirahat lafından vazgeçelim. Entrensek konnektivite şebekeleri e, diyelim buna. İşte bunu fazla Frankçe bulursanız durum bakayım eee ikrek, bağlantısalılık ağları diye karşılayan e, meslektaşlar da var. Hangisini beğenirseniz ben Frank'çisini tercih ediyorum şimdi. Eee işte ne oluyor, ne, ne iş yarıyor bu DMN diye düşündükçe geleceğin planlanması için anı ve bilgi geri çağırma şebekiz. Bu tek tek alt bileşenlerine bakılacak olursa semantik bellekle, episodik bellekle e, çalışma belleğiyle e, Yakın ilişkisi görülüyor. Ee, çeşitli hastalıklarda inceleniyor. Asmelen hastalığında daha çok erken dönemlerden itibaren ee, daha preklinik evradi. Fransız emperal tersine hiperalktik oldu. Cilafeni de çalışma. Tefekkür pratikleriyle kalibre edilebildi. Neden ne kastediyorum? Örneğin meditasyon. Peki am? Yani ne aslında ne ediyor olabilir? Bu e, tamamen benle uğraşmaya ayrılan bir sürü, e, enerji. O e, ben denilen e, o e, fantastik kurgulama epeyce de bir beyin enerjisi de harcıyor olmalı. Onun e, karşılığını belki de e, görüyoruz. Diyemen aracılığıyla e, e, selfie'e ulaşmak bilmem, ikna edebiliyor muyuz? Yine e, nörofenomenolojiye bunları uygulayacak olursak şimdi, işte sensörü fugal ve sensörü petal anatomik e, bağlantılar e, Husserl'in e, pre-reflexive experience'ini çalışma belli ve diyemem de e, reflexive olanına e, reflective olanına pardon e, karşılık gelsin önerisini yapayım. Neyle uğraşabiliriz? Gelecekte e, e, bir neuroscience alt disiplini olarak e, kurulabilirse neurofenomenoloji birkaç e, birkaç çalışma projesi önerisi. Mesela e, olağan durum şebekesiyle artık bir fantezi nörolojisinden söz edebiliriz. E, belki. E, e, Damasio'nun 1990'lar boyunca çalıştığı e, somatik işaretleyiciler e, hipotezi örneğin. Yani karar verme davranışının yine aslında bu tamamen bir klinik nanoloji e, e, çalışması içinde mütevazi başlayan ama sonuçları e, çok derin e, Falsetin implikasyonları olan, sonuçları olan bir teoriye sonuçları, somatik işaretleyiciler. Böylelikle aslında özgür insan iradesi denilen şeyin yine bir tamamen bir kurgu olduğunu klinik nöroloji içinden göstermişim. Sosyal beyin yeni bir, nispeten yeni bir kavram. Artık bir social neuroscience'dan e, söz ediyoruz. Bir social neuroscience diye bir ders kitabı 2011 yılında ilk kez e, yayınlandı örneği. Dolayısıyla insan öznesinin e, bu sosyal sembolik düzeye tabi olmasını. E, nörobilim tarafından hitap etmek mümkün. Ee, bir sosyal beyin hastalığı olarak düşünebilecek olan frontotemporal demansın seçici anatomik yatkınlığı, fonakonoma nöronları denilen, tuhaf ancak büyük beyinlerde bulunan bir e, nöronları yavaş yavaş tüketerek bu kişilerin e, sosyal yeteneklerini çalan bir hastalık olarak. Ve tabii e, e, ve kuşkusuz ki nöroplastis de e, aynı zamanda nöroplastisite o ems emsasız insan öznesinin e, başka hiçbir şeye benzemeyen nöronal mimarisini e, oluşturacak süreçler, diyalektik süreçler. Bakın, e, filozoflar yavaş yavaş artık e, Damasio çalışmalarını e, kavramaya başlıyorlar. Ve tamamen işte, Domastro'yu atıfla işte philosophical psychology'da bir felsefecinin yazısı. Etik yargılarımız entrensek olarak motivasyoneldir. Anlaşılan ahlaki gelişimle riski karar vermenin baskılanması birbiriyle paralel gidiyor. Ve öyle görünüyor ki yine bunları öyle bir yüzey sonuçlarıyla yorumlamaya kalkarsak sanki evet ahlaki gelişim e, riskli kararı e, yönlendiriyormuş gibi. Ama işte e, ventromedial prefrontal açıkça gösteriyor ki hayır öyle değil. Bu, e, bu tamamen aslında e, yine e, burada sıfat olarak bir ilişki kullanıyorum. Bir takım bilinç dışı e, işaretlerin kontrolü altında olan bir şey. Var. İşte somatik işaretleyici hipotezi e, danason Bakın bu farklı bir e, entransekt konnektivite şefesi. E, Salience Network, dikkat çekicilik şebekesi diyebiliriz e, buna. E, farklı bir hub'ı var, farklı bir üst merkezi var. Tuhaf bir yer, küçücük bir beyin bölgesi. O özel nöronları, fon ekonoma nöronlarını en fazla barındıran beyin bölgesi, anterior simgrad girusla e, birlikte. Ve öyle görünüyor ki, yani, bu Salience Network'taki e, a, aktivitenin azalması Frondotempoan demansın e, şiddetinin artmasıyla pozitif korelasyon gösteriyor. Nedir bu fonikonoma nöronları? Bakın büyük beyinli türlerde var bu. var. Ama fillerde de var. E, işte kataseada da var. Kataseada, e, deniz, büyük deniz memelileri, balinalar, yumuslar. Yani. Bu aslında bütün o gelişim boyunca e, meşakkatle edinilen ve e, normal bir sosyal işlev görmeye yarayan özlenmeyi giderek çalan bir e, süreç. O kazanım ne kadar plastik ise e, bu çalma da o kadar e, plastik bir şey. E, evet e, psikanaliz bir. E, Öznen ontogenizi ifade edecek bir bir bir e, plastisite teorisidir diye düşünelim ama hiçbir zaman bu tür e, öznelliğin çalınmasına karşı kitabı e, da yoktur takdir edersiniz. İskanözün alanına girmez bu e, şey. E, sanki o özne hep orada duracakmış gibi. E, bir, bir, e, öngörüyle. O zaman işte plastisey konuşup birazcık bitirelim. E, e, plastisey, plaseyinden geliyor günahınca ve aslında şekillendirmek e, demek. İki temel anlamından e, söz ediyor e, e, bu konuyu çok yazan Catherine Malabou. E, Catherine Malabou Derrida'nın öğrencisi olan Fransız filozofu. E, biz hep sanki bir şeklini düşünüyoruz. Bunun. Şekil alma kapasitesi. Örneğin kil plastiktir diyor. Aynı zamanda ama şekil verme kapasitesi. Plastik sanatlar, plastik cerrahi gibi. Yani özlenin şekil verme kapasitesi. Plastik bir kapasite İki kutup Şekillenme, heykel veya plastik objeler de öyle. Ama aynı zamanda demin söz ettiğim yok olma kapasitesi de. Çünkü işte, plastik bombayı düşürelim. Ee, Malabu plastisteyi elastisizlerden ayırıyor. Elastiste eğilip bükülmek. Plastisteden onun dehasını yani şekil verme kapasitesini çekerip alırsa geriye kalan elastisite. Sanki elastikmiş gibi düşünüyoruz plastik olanı sürekli. Neon plastist bir takım başlıklarla düşünebilir. En bildiğimiz ki, Tabii ki gelişimsel plastisite yani infantil öğren mimari e, mimarinin gelişkin mimariye dönüşmesi gelişkin mimari, e, mimari e, oluştuğunda plastisite bitiyor mu hayır bitmiyor e, her yeni öğrenilendi mimari değiştiğine göre bu da bir e, plastik değişiklik o zaman modülerasyonel plastisiteden e, söz etmeliyiz öyle ya e, beyin hasarlanmaya da yatkın bir e, organ hasarın onarılması da bir zorunluluk. O zaman bir onarım sayıda reparasyonel plastik sebeple söz edebiliriz. Ve her zaman unutulan ama yıkıcı plastik, kompans edilemeyen bir yasaları, ne öyle Bunu deyince geniş gelecek için bir, bir ortak bir platform olabilir mi, neyle uğraşabilir ee, nörofenomenolojik e, özne kavramsallaştırılabilecekse e, elbette ki öznenin otogenizini e, psikanaliz gibi sofistike bir biçimde e, teorize etmeye e, çalışacaktır. E, bunu yaparken psikanalitik metopsikolojiye elbette ki e, hitap etmesi, başvurması e, gerekecek. Nöroplastisiste mekanizmalarında çok iyi kavraması e, gerekecek. Şimdiye kadar bunun e, bir takım e, hazırlıklarını görmek mümkün bir e, türde. E, yalnızca Neuron Sainis içinde değil, tabii ki e, özne madem insan topluluklarını oluşturan e, asgari birim, o zaman e, sosyal bilimlerle iyi bir e, e, a, yani e, bu Amerikan nörosu gibi indirgemeden e, Neuron Sainis'in e, işbirliği kurması gerekecek ee, e, e, arkeolojiyle, tarihle, bir nöro arkeolojiden, bir nöro tarihten, bir derin tarihten e, söz etmek mümkün. Eğer e, Kasım ayında Nöropsikiyatri derneğindeki e, paneli izleyenler örneğin Densmeyli, Harvard'lı tarihçi Densmeyli de e, dinlemişlerdir. E, Densmey yeni bir tarihçi, kendine derin tarihçi diyor. E, tarih biliminin e, ...farkında olmadan kendini konumlandırdığı yerin yazıyla başlattığı sürece aslında bir kutsal metin tarihi olduğunu ifade ederek... ...eğer yazıyla başlıyorsa tarih, 5000 bin yıllık tarihi aslında eski ayıkla birlikte tarih bilimi başlıyor demektir. O zaman peki fosil kayıtlarının gösterdiği yüz bin yıllık... Tariyi nasıl anlayacağız? İşte yeni tarihçiler bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu yeni tarihçiler kendilerini çok iyi bir neuroscience ile e, donatıyorlar. Dolayısıyla yeni neuroscience'lerin de e, kendilerine bu tür bir tarihle donatmaları da gerekecek. E, Alain Badiou, Alain Badiou bir Fransız e, filozofu. Aslında. E, Öznenliğin yalnızca hadiseler sırasında mümkün olduğunu, öznenin özgür olduğunu ve daha ancak şeyler, hadiseler sırasında mümkün olduğunu söylüyor. Hadiseler arasında, yeni bir dünya kurulduğunda özne yok artık. Öteki tarafından belirlenen bir otomat var. Kimi de belki ileride bir söz edeceğiz. Bu Fransız konsolosluğunun yazılmış bir grafiti diyor ki nitimur in bu sahiden Nietzsche'nin oid aktardığı bir şey aslında devamı da vardır semper cupimus musku nasıl hiçbir zaman bize verilmeyeni e, isteriz böyle bitirelim isterseniz sorularla ve e, katkılarla devam edelim Lütfen. Aşkın kodlama bilinçli bir de devlet ya, mesela somatik işaretçi hipotezini ve DMN'yi de gözlerinde aldığımız zaman tabiri bir aynı şeyler değil ama sanki tamamen de bilinçli olamazmış. Aşkın kodlamadan mesela e, kaslı aslında e, bağlamın verdiği fizik sınırlarından bağımsız. O kişinin e, özdendiği dolayısıyla e, yapılan modülasyon. Hmm. Yani conscious anlamında bilinçli... Evet, bu bilinçli. Tamam. Ama işte... Daha doğrusu onu tartışmıyorum. mesela orada ama ne kadar bilinçli olduğu... işte tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten e, çok sizinle çiçeği, kaderde giren sorum oldu e, hepiniz için sanırım. Böyle düşüncelene sevindim aslında çok e, parça parça oradan buradan biraz e, biraz zorlamayla da yapıştırılmış şey halini taşıyor hala. Ben yani çok tatmin olmuş değilim hala. Evet bu mezunların konsantri kavkalarıyla damaz yolunun çalışmasını birleştirdiğimizden sanırım bunu söz ettiniz ve o konsantrik halkaların en içinde merkezinde mezuların tanımını olabilir diye bir sormak istiyorum. Bizim mandala çalışmamız vardır. Ee, psikolojide de o felsefesinde de bindu söylenir merkeze. Ve asıl özü oraya yerleştirir. Bindu'ya yerleştirir. Bu modelde konsantrik halkalarda mezulan nasıl bakıyor olaya? Aslında dediğinin tam tersi derinliğe indikçe bir öz, bir esans bu diyorsun. O, onun kendine özgürlüğü sadece o kendine gelen bütün o akımı birleştirebilme yeteneği. Hepsi bu. Birleştirme, entegr evet. entegrasyon İşte bu transmodal adres kodu denilen şey Eğer burası hipokampussa episodik bellek için anıların yeniden üretileceği adres kodu. Eğer burası değilse Broca alanı olabilir orası, her alanı olabilir. Dolayısıyla e, dil şebekesini e, bir, bir, bir, bir gramatik düzende e, opere edecek bir şekilde e, <gülüyor> düğmeyi açma diyebiliriz Broca'nın işini, yoksa bir gramer merkezi değil. O da her türlü kognitif domenin 5. ve 6. E, halkalarda her türlü kognitif domenin özelleşmiş üst merkezleri Efsadik bedrek, sevantik bedrek, e, mekansal dikkat, e, sosyal kognisyon, işte fronto-insularının o beşinci, altıncı sinapsa olmalı ki sosyal kognisyonu e, düzenliyorum.